Tohumdan Nasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay. Tohumdan Nasada Ekolojik Yaşam programında herkese merhabalar. Ben Leyla Aslan Ünlübay. Masal bizi astımıza kavuşturan efsunlu sözdür diyor sevgili Nazlı. 2017 yılında Türingen Masal ve Efsane Ödülünü alan hikaye anlatıcısı, eğitmen ve yazar Nazlı Çevik Azazi ile birlikte yeni çıkardığı kitabı Masal, İki Dünya Arasındaki Aşk ve Masal'ın bizimle kurduğu bağı konuşacağız bugün. Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim geldiğin için Ben davet için teşekkür ederim Kitabın hayırlı olsun çok güzel bir kitap Yani e, kalemine sağlık <gülüyor> <gülüyor> Sağ konuşacağız kitabı e, Masalın e, ruhumuzu şifalandıran halini konuşalım istiyorum aslında evet. Ama tabii ondan önce senin e, masal anlatıcılığına, hikaye anlatıcılığına nasıl başladığının hikayesi hmm. bizim için çok önemli evet. Kısaca bir ondan bahsedelim Tabii misiniz. ki ben. çok severek anlattığım bir hikaye, <gülüyor> her yerde anlattığım bir evet. hikaye ben hikaye anlatıcılığına nasıl başladım? 2007 senesinde Berlin'e gitmiştim. Berlin Sanat Üniversitesi'nde tiyatro pedagogisi master yapmak için. O güne kadar masallarla tek bağım Clarissa Pinkola Estes'in ''Kurtlarla Koşan Kadınlar'' kitabını okumuş olmam ve çok etkilenmiş olmam. Evet. Sonra da unutmuştum tabii bunu. Ondan aradan yıllar sonra Berlin'de tiyatro pedagogisi masterı yapmaya başladığımda 2008 senesinde... Bizim dersimiz vardı hikaye anlatıcılığı diye ve biz o derste bir dönem boyunca profesyonel anlatıcılardan her hafta sadece hikayeler dinledik. Hmm. Ben orada aslında yıllar önce Clarissa'dan dinlediğim masalların o efsunlu gücünü bu defa anlatıcıların dilinden yani söze dökülmüş artık. Dilinden dinleyince çok çok etkilendim hmm. ve yıllardır ne yapmak istediğimi arıyordum Her türlü yani daha doğrusu birçok farklı sanat disipliniyle uğraşıp tiyatro, dans, drama tam bu diyemiyordum Ve hikaye anlatıcılığıyla karşılaştığım an dedim ki evet yıllardır hani kitapta da yazdım <gülüyor> kendi hikayem kısmında yani aradığım şeyin o olduğunu bilmiyordum ama onu Onunla karşılaştığım zaman aradığımın o olduğunu hemen anladım <gülüyor> Senin hikayen seni buldu o zaman Evet evet, evet. kesinlikle kesinlikle ee, Peki kendini anlamak istiyorsan işte masalın içerisine kulak ver diye bir Hı -hı. sözün var Hı -hı. kitapta İç sesine Hı -hı. Ee, Modern zaman insanının ...özellikle şehir insanının hmm. en büyük handikaplarından biri bu. Kendini hmm. sorgulayıp kendini anlamaya çalışıyor ama... E, hani ...eskiden böyle bir derdimiz yoktu gibi geliyor bana. Hmm. Bu kendini anlama çabası ne, ne zaman başladı? Neyle, hmm. Ne ile neyi koptu ki insan artık kendini dinleyemez oldu? Yani bana sorarsan insanın kendini e, arama serüveni hep vardı. Hep bütün felsefe tarihine bakıyoruz, insanlık tarihine bakıyoruz hep vardı yani işte antik Yunan'da felsefecilerin e, insan bahsini sorgulamaya hı hı. başlamaları ondan önce ortadoğudaki yine e, işte filozofların insan bahsini sorgulamaları ya da Anadolu mayasındaki e, e, ne diyelim işte kamillere bakalım onların hı hı. sözleri oradan görüyoruz ki aslında bu arayış hep vardı hı hı. belki şöyle bir ayrım olabilir senin işaret ettiğin noktaya Özellikle modern zamanlar ve şehirleşmenin de getirdiği ciddi anlamda bir uzaklaşma oldu. Bu da yani çok yönlü olan kitapta da hep o iki kanatlıdır insan metaforunu hı hı. kullanarak anlatmaya çalıştığım şey. Yani çok yönlü olan bir insan yapısını modern zamanlar biraz daha tek yönlü bir şeye dönüştürüyor. Yani salt akıl varlığıymışız gibi. Bir şeye indirgiyor aslında bu insanı indirgemeci bakış açısıyla insana baktığımız ya da kendimize baktığımız zaman galiba problem orada daha çok açığa çıkmaya başlıyor. Yani özünde evet kendimizi arıyoruz şehir hayatında modern zamanlarda kendi doğamıza kendi özümüze biraz daha uzaklaştık. Daha da aradaki mesafe açıldı yani aradaki mesafe açılınca da galiba ruhumuzun çığlıkları giderek artmaya başladı ki. Herkes dünyanın her yerinde bu çağda bunu konuşur oldu değil mi? Evet. Yani e, farklı alanlarda belki konuşuluyor ama... Bunu konuşuyoruz. Doğadan uzaklaştıkça kendi doğamızdan uzaklaşıyoruz çünkü. Bir de masalın tohumla olan bir hı hı. bağını kitapta sürekli anıyorsun. Evet. Sürekli bahsediyorsun. Bu da evet. çok önemli. Hatta masalı bir tohuma da benzetiyorsun aslında. Evet. evet. Ne Nasıl bir bağ var tohumla? Yani masalarsın... tohumu da masala benzeteceğim. Evet. Yani ben hatta kitapta <gülüyor> bahsetmiştim bir bölümde. Yani bir tohum elma ağacı, elma çekirdeğinden örnek vererek bir tohum... Kendi içinde elma çekirdeği diyelim ki tohum olarak kendi içinde bir elma ağacına ait bütün parçaları taşır potansiyel olarak ama yani ondan doğacak olan elma ağacının dalları yaprakları elmaları gövdesi o ağacın. ...her bir parçası potansiyel olarak... ...o tohumun içindedir. Yani o tohum küçücük bir şeydir avcunuzun içinde... ...ama koskocaman bir elma ağacını taşırsınız... ...aslında hı hı. baktığınız zaman... ...elmanın geleceğini taşırsınız. Oradan baktığımızda ben elma... ...çekirdeğin yani tohumun da... ...o ağacın masalı olduğunu düşünüyorum. Yani hı hı. masal da... E, ...insanın tohumudur. Ne demek bu? E, kendi içinde... ...her bir masal kendi içinde... E, ...sembolik bazı hakikatleri... ...arketipleri taşır... Ve o sembolik hakikatlerin arkasını yani sembol çözümlemeye, sembolleri yorumlamaya başladığınız zaman aslında insan ruhunun o çok katmanlı e, yapısına nüfuz etmeye başlarsınız. Tıpkı e, şey gibi bir tohumun geleceğini hayal etmeye başladığınızda onun e, ondan doğacak olan e, yaprakları, elmaları, a, işte dalları görmeye başlarsınız gibi e, masalın içindeki sembolleri de. ...yorumsamaya başladığınız zaman... ...onun içinden doğacak insan potansiyelini görmeye başlarsınız... ...yani o çok katmanlı yapı kendini açmaya başlar... Buradaki galiba Efsun büyü ee, sembolizm denen o muhteşem derin gelenekte aslında. Hani bunu masal da yapıyor. Bize rüyalarımız da yapıyor. E, masal da yapıyor Hı -hı. dedin ya. E, şimdi her kişide ya da her insanda aynı etkiyi yaratıyor mu mesela masal Hı -hı. dinlemek? Hı -hı. E, yani birisini gerçekten kendine çok hayran bırakıyor olabilir masal. Hı -hı. Ama birine çok da önemli gelmiyor olabilir. Hı -hı. Bu aradaki fark neden oluyor? Yani hepimiz masalların içine doğduk aslında. Evet. Ama orada bir değişik bir durum hmm. var. Yani kimisi yani, dinliyor, kimisi evet, dinlemiyor. yani ben masalın, meselin ve özetle sözlü geleneğe ait bütün anlatı türlerinin her insana hitap ettiğini ve her insanı değiştirip dönüştürme potansiyeli taşıdığını düşünüyorum. Çünkü bizim akli varlığımızın ötesindeki o iç Dünyamız hani rüyalarımızın kaynağı iç evrenimiz iç içimizdeki mitoloji diyelim adına ya yani biz aslında içimizde derin bir mitolojik kaynak var geceleri bir parçasını rüyalarımızda bize gösteriyor ve sembollerle konuşuyor bizimle yani o iç dünyanın e ...katmanları ve iç dünyanın... ...anlaşılmayı bekleyen... ...diyelim ki parçaları... Hı hı. ...hep bir masal formatında... ...mit formatında kendini rüyalarda gösteriyor... ...ki masallar da... ...mitler de insanlık insanlığın... ...rüyalarıdır aslında, toplumların rüyalarıdır... ...hani bu şekilde... ...bakmak lazım... ...şimdi her insanın... ...bir iç dünyası olduğuna göre ve içinde bir... ...mitoloji yaşadığına göre... ...masalın ve mitin de insanı etkileme... ...potansiyeli vardır... Her insanın etkileme potansiyel olarak vardır ama söylediğin nokta çok önemli bir nokta. Burada sadece konuşulması gereken nokta masal değildir. Yani bir masal tıpkı edebiyat profesörü Philip Pullman'ın bahsettiği gibi ben de inanıyorum ki masal sözdür. Hı hı. Yani hiç kimse birileri oturup onu yazmaz. Hani en fazla derleyebilir. Benim de bu kitapta derlediğim birilerinden duyduğum bir yerlerden okuduğum kimi masalları meselleri kendi anlam dünyamda yeniden yaratarak derledim. Derleyebiliriz. Buradan baktığımız zaman çıkış kaynağı bütün insanlık tarihinin kolektif hafızasıdır. Dolayısıyla hafızası ama her defasında anlatıcısının dilinde yeniden bir anlam bulur. Dolayısıyla biz masalı tartıştığımız kadar masal anlatıcısını hmm. ya da hikaye anlatıcısını da tartışmak durumundayız. Şimdi genellikle bu, bu zamanlardaki en büyük tartışma hep masal işte mit e, yani aslına bakarsanız masal benim için sözlü bütün sözlü anlatıların sembolü masal için konuştuğum her şey mit için de geçerli. Yani masalı tartışıyoruz ama masalcıyı tartışmıyoruz hmm. Yani masal masalcısından bağımsız değildir ki Anlatıcısından hmm. bağımsız değildir ki Bu ne demek? Benim için bu şu demek Yani masalın o derin arka planını, derin ki Yani tıpkı insan ruhu gibi derin yapısını anlamayan Onun kendisine nüfuz etmesine izin vermeyen o anlattığı masalın kendisini değiştirip dönüştürmesine izin vermeyen bir anlatıcının dilinden anlatılan masal ne kadar etkilidir hmm. sorusu gerçekten tartışmalı. Yani burada en fazla yorum yapabiliriz tabii ki hiç kimse iddia edemez şöyledir ya da etkilidir ya da değildir diye ama en fazla yorum yapabiliriz. Ve benim görüşüm şu ki anlatıcının ağzından çıkan söz o sözün kendisinde bir hakikati olmalı kökü olmalı yani. Hmm. Eğer ağzından çıkan söz onda bir hal olmamışsa. Ne bileyim sevgiden şefkatten bahsediyorsa muhabbetten bahsediyorsa ama kendi hayatında muhabbete sevgiye şefkate yer yoksa anlatıcının onun ağzından çıkan sevgi şefkat muhabbet kelimeleri sözcükleri etkili olmayacaktır. Çünkü kökü yoktur. Hmm. O zaman <gülüyor> bunun üzerine şunu evet. sorabiliyor muyum? Hı hı. Her masal her anlatıcının dilinde hayat bulmuyor. Evet tabi yani ben e, o noktada şu büyüye inanıyorum. Bir Aha. masalı bir anlatıcının gerçekten karşı tarafa tesir ederek anlatabilmesi için önce masalı bir özümsemesi ve evet. sindirmesi gerekiyor. Evet ve hani Delphi Tapınağı'nda yazıyor ya kendini bil. Anlatıcının e, kendini bilme yolunda e, yürüyen bir e, özne olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü masallar İsteseniz de istemeseniz de tıpkı rüyalar gibi bizim iç e, mitolojimizden, e, iç, içimizdeki o derin masaldan bir parça taşıyarak bizi bize gösteriyor aslında. Hı hı. Yani kendini tanı diyor. Dolayısıyla masalcı anlattığı masal aracılığıyla da kendisinin kayıp parçalarını, eksik parçalarını bütünleyebiliyor olmalı ki ağzından çıkan o masalın sözü e, dinleyicisinde bir hal yaratabilsin. Hani. Bizim geleneğimizde buna anlatıcılık geleneği değil ama daha e, ne diyelim tasavvufi felsefe hı hı. geleneğinde hani halden hallenmek diye bir tabir vardır ben çok severim. Yani bazen hani öyle insanlar vardır ki e, iç evrenlerinde öyle güzel e, haller yaşarlar ki hiç konuşmaya gerek duymazsınız yan yana gelirsiniz ve onun halinden hallenirsiniz ve değişirsiniz hiç hı. konuşmadan sadece gözünün içine bakarsınız bazen hiç bakmazsınız da bazen bakarsınız da sadece göz... Bakışıyla yan yana durmayla Değişip dönüşürsünüz Düşünün ki bir de masalcıda Bu hal var üzerine bir de sözün Etkisi gelince Dinleyicisini etkilememesi mümkün değil Ama ee, yani evet, derin bir alan Çok yani <gülüyor> mesela eskiden Anadolu'da anlatıcılar vardı Bütün yani evet. köyün dinlediği evet. Çok böyle kadim masalların Anlatıldığı Peki herkes anlatıcı olabilir mi Yani masal anlatıcısı Evet yani herkesin anlatıcı olma potansiyeli olduğunu düşünüyorum sonuçta biz anlatan bireyleriz hı hı. yani anlatarak yani dil dünyasıyla bir anlam dünyası yaratıyoruz ve dil üzerinden birbirimizle anlaşıyoruz her an her dakika aslında anlatıyoruz hı hı. Dolayısıyla potansiyel olarak hepimizin içinde kesinlikle inanıyorum ki bir anlatıcı yatıyor aslında bir sanatçı diyelim ona hı hı. bir herkesin içinde bir sanatçı var bunu bir cevhere benzetiyorum ben hepimizin içinde bu cevher vardır fakat bu cevher bir öz olarak bir ham madde olarak orada durur o cevherin işlenerek mücevhere dönüştürülmesi hmm. gerekir ki bir kıymeti olsun o işleme süreci de usta çırak ilişkisiyle olurdu olurmuş. Eski zamanlarda günümüzde de Hani bu alanın uzmanları Deneyim sahibi olanlar Bir şekilde öğrenciler yetiştiriyorlar O cevheri nasıl mücevhere dönüştürecekleri Konusunda yol yorduğa metodlar Araştırıyorlar Buna inanıyorum yani cevherin işlenme sürecinin Önemli olduğunu düşünüyorum Peki her dinleyicinin ya da Anlatıcının bir masalı var mıdır Yani her insanın bir masalı var mıdır En az bir kesinlikle <gülüyor> en, az en az bir Ya Bir tane büyük masalımız diyelim Hani doğduğunda Hatta doğmadan önce yazılmaya başlanıp doğu, yani ölüme kadar diyeceğim ama bence ölümle de bitmiyor <gülüyor> masalımız. Ama hadi diyelim ki bu dünyanın kurallarıyla öyle anlıyoruz. Doğumla ve doğumla ölüm arasındaki yaşadığımız o bütün hayat adına hayat dediğimiz sürecin kendisi zaten koskocaman bir masal kahramanın yolculuğu. Yani Campbell'ın Joseph Campbell'ın ifadesiyle hepimiz kendi masalımızın kahramanıyız ama bunun dışında gün içerisinde bir sürü bir sürü bir sürü hikaye yaşıyoruz ve aslında bir sürü küçük küçük masal parçaları yaşıyoruz Peki dinlediğimiz bazı masallardan çok etkileniyoruz hı hı. Bazısı bizde aynı etkiyi yaratmıyor Mesela bunun sebebi nedir? Kişinin kendini masala yakın hissetmesi hı Mesela hı. senin kitabında okuduğum işte On tane masaldan ya da meselden beş tanesi beni çok etkiliyor diyor. Evet. Bunun sebebi nedir? Kendi hikayeme yakınlık mı yoksa Hı -hı. E, başka bir hal mi? Yani e, evet güzel bir nokta bence söylediğin kendi hikayeme yakınlık mı diye sordun ya. Evet yani hepimiz e, bir yanıyla birbirimize çok benziyoruz. Bir yanıyla da tekvi biriciyiz parmak izimiz gibi yani. Hayattaki beklentilerimiz hayallerimiz yaralarımız şifa bulmayı bekleyen yönlerimiz acılarımız sevinçlerimiz bir yanıyla çok ortak bir yanıyla da spesifik yani hepimizin kendi öznel deneyimi var ve ihtiyaç, dönemsel ihtiyaçlarımız da değişiyor. O yüzden yani işte bugün ayın kaçı 21 Şubat'ta saat 14'te diyelim ki bu hikayeyi okuyan Leyla'nın ihtiyacına denk gelen bir şeyse o evet etkiliyor. Ama belki şimdi etkilemedi 2 sene sonra 5 sene sonra okuduğunda vav wow! deyip etkileneceksin. Belki hiç etkilenmeyeceksin hı hı. ama kesinlikle bireysel hikayemizle ilgili olduğunu düşünüyorum. Peki çocuklarda masalın tesiri nasıl oluyor? Yani aslında masal üzerine konuştuğumuz genel olarak e, konuştuğumuz her şeyi ben ayrım yapmadan hmm. e, çocuk yetişkin e, ayrım yapmadan e, söylüyorum. Ama özel olarak çocuklar üzerindeki etkisi e, bizden e, yani biz yetişkinden. Bağımsız olarak şöyle de bir tarafı var yani çocuk zaten masal dünyasının içinde yaşıyor. Yani biz düşüncenin gelişmesiyle beraber sonuçta düşünce de evrim, evrim geçiriyor. Yani hı hı. bilincin değil mi hani çocuk düşüncesiyle yetişkin düşüncesi birbiriyle aynı değildir. Ee, hani yetişkin düşünme biçimi daha refleksiyon yapar düşünür düşündüğünün üzerine hı hı. düşünür analiz yapar sınıflar gibi bilimsel analitik düşünmeye doğru ilerliyor. Ama e, çocuklar özellikle belli bir yaşa kadar çocuk e, düşüncesini göz önünde bulundurduğumuzda onlar daha doğayla ve bütün bütün varlık alemiyle bir bir bir bir ve bütün e, gibi yaşadıkları için hani animistik düşünme dönemi diyorlar buna. E, zaten o büyüsel düşünme dönemin içinde oldukları için hani onlar için gerçekten... ...oturup üzerinde yemek yedikleri masanın da bir canı var ki gerçekten var bence. <gülüyor> hani biz zamanla bunu yitiriyoruz ama onlar birebir bunu çok yakından yaşıyorlar. Her şeyin bir canı var, her şeyin bir ruhu var, bütün varlıkların. Çocuklar henüz daha o büyüden uzaklaşmadıkları için, onun içinde yaşadıkları için... Ve masal da bu büyülü dünyanın dilini konuştuğu için hani kuşlar konuşuyor, taşlar konuşuyor, evet, baltalar evet, konuşuyor biliyorsun evet. civcivler konuşuyor <gülüyor> masallarda. O anlamda çocukların böyle en yakın oyun arkadaşları gibi geliyor bana. Ee, sizin verdiğiniz eğitimlerde işte kitapta da çok var. Anda kalmak Hı -hı. masal anlatıcısı ve dinleyicisi ve şey için çok önemli. Çok önemli. Ee, ama bu anda kalma meselesi de tabii çok zor <gülüyor> bir mesele. Mesela anda kalabilen tek canlı bence çocuk. Evet. Çocuklar belirli bir yaşa kadar anda kalıyorlar ve evet. anda kalmanın mutluluğuyla aslında çocuklar evet. Anda kalmanın hani nasıl şeyi soracağımı da çok şey yapamıyorum Hani Hı -hı. anda kalmak için masaldan nasıl yardım alırız biz? Hı -hı. Yani aslında bizim özel olarak yardım almamıza gerek yok Masal Hı -hı. zaten kendini masalın dünyasına kaptırdığın zaman zaten seni o dünyaya çekiyor Bu ne demek? Bu yanıyla da çok meditatif bir etkisi var yani bir kere masal anlatıcısının an an be an masalın içinde olabiliyor olması lazım ya yani masalın dünyasında olması bir yandan da dinleyici yiden kopmaması lazım. Eğer anlatıcı an be an o ne diyelim hani bir anda kalmıyoruz ya sürekli anlar da değişiyor ve hani an be an anda kalabiliyorsa dinleyicisini oraya götürme gücü vardır. Ee, ve dinleyici de kendisini masanın imge dünyasına kaptırıyorsa zaten istese de istemese de ne geçmişi düşünüyor ne geleceği düşünüyor yani masalın dünyasında o imgelere resimlere öyle bir kaptırıyor ki kendisini bir çoğu hmm. zaman yani zaman nasıl geçti anlamıyorsunuz gerçekten evet. bir buçuk saat iki saat bazen geçiyor evet. ya da çocuklar işte kırk dakika bir saat masal dinliyorlar zaman beş dakikaymış gibi böyle bir yanılsama oluyor <gülüyor> çok evet, göreceli evet. sanki beş dakika geçmiş gibi ama aslında bir saat geçti evet. bundaki büyü masalın imgelerine kendinizi kaptırıyorsunuz ve ...kaptırdığınız için de dertlerinizi, sıkıntılarınızı, kederlerinizi... ...bir gün önce ne oldu, aman yarın şuraya gideceğim... ...aman akşam eve gideceğim, yemek yapacağım... ...bütün bunları unutuyorsunuz. Evet. Masanın böyle bir gücü var. Var. Ee, Nazlıcığım, şimdi ben bu programda sana küçük de bir masal anlattırmak <gülüyor> istiyorum... ...sürede ilerliyor ama... Ee, ...kitabı okuyanların bitirdiğinde nasıl bir hissiyat içerisinde olması... E ...seni mutlu eder, merak ediyorum... <gülüyor> Çünkü sen bunu bir niyetle yazdın. Evet, evet. Ve o, o niyet nasıl tesir etsin istiyorsun evet. insanlara? Bu evet, <gülüyor> soruyu daha önce kimse sormamıştı. <gülüyor> yani benim en büyük temennim e, bu kitap bittikten sonra kişi de okuyucusunda şu duygu oluşuyorsa kendi öz varlığına e, bir adım yaklaştığını hmm. hissediyorsa ya da oraya oraya gitmek için kendi ama hikayesinde Kendi deneyiminde Hangi yolu yürümesine Gerektiğine dair Kendi düşünmelerinden Ne diyelim bir anlam Çıkartabiliyorsa Çok mutlu olurum Süper. Yani kitap öyle bir yol göstermiyor ki ben inanmıyorum Şu yoldan git bu yoldan git evet. Herkes kendi yürüyeceği yolu kendisi belirler ama Dış dünyada ve birbirimizden ilham alıyoruz ama alametler var Semboller var işaretler var evet. Öyle evet e, kalemine sağlık çok, çok güzel sağ bir e, kitap ben çok okurken çok e, yani keyif aldım Hı -hı. senin e, yazdığın niyetin etkisi de olacak e, insanlarda ona inanıyorum şimdi istiyorum ki bize küçük bir e, mesel anlat <gülüyor> <Anlatayım>. <gülüyor> ve biz programı öyle bitirelim Tamam. Ee, çok teşekkür ederim bu arada konuk olduğun için. Ben de teşekkür ederim. Ee, kitap yedinci baskısına girmiş. Hayırlı uğurlu Dün olsun. Evet, evet çok, çok güzel, <gülüyor> çok güzel. Ee, bize bugün e, bir mesel anlat programı öyle kapatalım Tamam Nazlıcığım. Tamam. Ben e, bu, bu kitapta da değerlediğim mesellerden birisi Elma'nın yıldızı. Madem tohumlardan bahsediyoruz, Hı -hı. E, bu meseli bir e, eğitimde bir öğrencimden duymuştum. Sonrasında da farklı bir versiyonunu Almanya'daki eğitimlerimde çok sevdiğim hocalarımdan birinden duydum. Ve ikisinin karışımı bir versiyon yaptım kendimce. Evet. Elmanın Yıldızı. Hikaye şöyle. Bir zamanlar çok güzel bir bahçe varmış. Ve bu bahçenin içinde bin bir çeşit ağaç yaşarmış. Kavak ağacı, elma ağacı, armut ağacı bin bir çeşit ağaç. Bütün ağaçların gökyüzünde bir yıldızı varmış. Ve her gece gökyüzündeki yıldızlarına bakar ve yıldızlarıyla konuşurlarmış, sohbet ederlermiş, muhabbet ederlermiş sabaha kadar. Ama bahçedeki elma ağacının gökyüzünde yıldızı yokmuş. Her ne hikmetse yokmuş. O da arkadaşları dallarını gökyüzüne çevirip gökyüzündeki yıldızlarıyla konuştukları zaman kendisini çok yalnız hissedermiş ve çok mutsuz olurmuş. Benim dermiş gökyüzünde yıldızım yok konuşacak hiç kimsem yok çok yalnızım bak Herkes her gece bütün arkadaşlarım yıldızıyla konuşuyorlar, muhabbete duruyorlar. Neyse bu böyle üzgün üzgün dallarını yere devirmiş. Düşünürken günlerden bir gün hikaye bu ya. O bahçeye yaşlı bir bilge gelmiş. Yaşlı bilge bütün ağaçları selamlamış, bütün ağaçları izlemiş, gözlemiş. Sonunda elma ağacına takılmış gözü. Bakmış elma ağacı çok üzgün. Gitmiş elma ağacının yanına. Evladım demiş hayırdır neyin var senin öyle demiş hadi bana söyle anlat derdini deyince elma ağacı anlatmış ona demiş ki bak demiş bütün ağaçların gökyüzünde yıldızı var ne zaman ki gece olur yıldızlar gökyüzü sahnesindeki yerini alır hepsi yıldızıyla konuşur ama ben yapayalnız kalıyorum çok çok mutsuzum deyince yaşlı bilge demiş ki dur demiş ve gülümsemiş içten içe sonbahar olduğunda demiş geleceğim ve sana bir sır vereceğim de dediği gibi de gitmiş elma ağacı şaşkın tabii hayretler içerisinde ne dedi acaba ne demek istiyor diye düşünmüş bir yandan da merak ediyormuş sonbaharda bana ne söyleyecek Neyse gel zaman git zaman sonbahar olmuş yaşlı bilge günlerden bir gün bu bahçeye gelmiş Bakmış ki bütün ağaçlar yeniden muhteşem bütün muhteşemliğiyle yerinde duruyorlar elma ağacının yanına yaklaşmış dallarında tabii ki kıpkırmızı elmalar Elmacı da merakla bekliyor yaşlı bilgi bana ne söyleyecek acaba diye uzatmış elini dallardaki elmalardan birini izinle koparmış. Sonra onu ortadan ikiye yarmış ve elma göstermiş biliyorsun değil mi elmayı böyle Hı -hı. yandan ama evet. yandan yardığımız zaman e, bir şekil çıkar. Bak demiş evladım yaşlı bilgi elma ağacına. bütün arkadaşlarının demiş yıldızı dışarıda kendisinin dışında. Gökyüzünde ama senin yıldızın içinde kalbinin derinliklerinde saklı demiş. Bundan sonra istediğin zaman kalbinin derinliklerinde yatan bu yıldızla konuşabilirsin. Ona sırlarını anlatabilirsin. Ondan kendi sırlarını dinleyebilirsin demiş. Hikayede burada bitmiş. <gülüyor> Çok teşekkürler Nazlıcığım. Ağzına <gülüyor> sağlık. Ben de teşekkür ederim. Efendim, e, Nazlı Çevik Ağaza ile Masal kitabını konuştuk. Kendi içinizdeki yıldızı fark etmeniz dileğiyle önümüzdeki hafta görüşmek üzere Tohumdan NASA'da Ekolojik Yaşam programından hepinize sevgiler. Hoşça kalın. Tohumdan Asa'da Ekolojik Yaşam.